Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünü telaffuz ederken lehte aleyhte neleri getirip neleri götürdüğünü yakalamanız gerekir. Evet. <gülüyor> Belki e, bu kelimenin, kelime-i kelimeyi tevit i tevhid dediğimiz bu kelimenin etrafına daha sağlı sollu biz birçok şeyi ekleyebiliriz. Bu, bunun anlaşılmasından daha çok bazen işin yol, işin zorlaştırılmasını sağlıyor. Halbuki biz merkezi hareket noktası olarak Allah'tan başka ilah yoktur sözünü teleffüz ettiğimizde bilerek lehte neleri getirdiği, aleyhimizde neleri bizden götürdüğünü anlamak gerekir ki Mekkelilere bu söz denildiği zaman bu sözün anlamını Mekkeliler yakalamış bir topluluktu. Yani tek olan Allah'a ibadet edin. Sakın Allah'tan gayri ilah edin, ilanlar edinmeyin. Ve onlara ibadet etmeyin, sözü etmeyin. Sözü söylenirken, yani biz şimdi efendilerimizin hepsini bırakacağız da bir tek mi yetineceği sözünü diyorlardı. Yani bu sözün lehde neyi getirip neyi götürdüğünü Mekkeliler anlayan bir topluluktu. Evet. Nerede çay yaşar? Değil mi? Soruları şey yapsınlar. Evet. Evet onunla alakalı sorular varsa, şimdi la ilahe illallah diyen cennete girer Hı. demek ki bu mücerret bir telaffuz değil olmadığını kendi yapınızda sahip olduğunuz bilgiyle anlıyorsunuz ben la ilahe illallah diyorum ama Muhammed Resulat demiyorum bu söz geçerli mi? ben la ilahe illallah diyorum ama Kur'an'a inanmıyorum ve Kur'an'dan bazı ayetlere inanmıyorum dese bu sözü mücerret bir telaffuz ona fayda verir mi? Katiyet mi O zaman bu gösterir ki bu söz am ama genel ama mutlak sınırsız değil. Ve ilk de duyacağınız nedir? Faalem ennahu la ilahe illallah. Allah. İyi bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bu sözü telefuz ederken bilmen gereken şey var. Mücerret bir telaffuz anlamını bilmeden telaffuz etmen söylemen katiyetle faydası yokmuş hem de buna bir de her kim la ilahe illallah derse sözünü delil olarak Hocam kullanırlarsa bir evet başka soru bir Hocam bir ha. ve burada Allah'tan başka ilah yoktur derken ilah kelimesinin anlamını yakalamış olmanız gerekir çünkü bu hiçbir zaman Allah değildir ilah Allah kelimesini karıştırmamak gerekir Mekkerler Allah'tan gayri ilah edindiler. Allah'a edinmediler haşa. Yani bu sözün söylenin bu şekilde telefuzu bile çirkindir. Yani Allah'tan başka Allah'a edinme. Katiyetle Allah'tan başka ilah edinme vardır. Ve bu sefer bu insanlar şirke düşmeye sadece Allah'tan başka haşa Allah edinirlerse ancak mümkün olduğunu, müşrik olduğunu düşünüyorlar. Ha bunu da demediğimize göre biz hiçbir, hiçbir zaman müşrik değiliz. Yani Allah'a ortak koşmuyoruz diyebiliyorlar. Ve kendilerinde de Necat biliyorlar. Az önce dediğim gibi şirk ve küfür kelimesinin her ne kadar ikisinin de akıbeti ededi cehennemlik olmasına rağmen ayrı ayrı şirk ve küfrün üzerinde durmamız gerekiyor ki adam şirkin içinde boğulmasına rağmen küfre düşmediğini düşünerek kurtuluş Necat Eylül düşünülüyor. Aynen Mekkelilerin ahvarını saydığım gibi az önce Mekkelilerin ahvarını bu insanlardan birisine nispet ederek zikretseniz ne dersiniz? Onu hacem mi der, Onu Müslüman olduğunu düşünürsünüz. Evet. Ve bu sefer şirk hakkındaki ayetleri zikrettiğimizde bu insanlar bize diyorlar ki, Mekkeliler hakkında, müşrikler hakkında inen ayeti neden bizim aleyhimizde kullanıyorsunuz? diyorlar. Allah. Evet. Başka soru? Hocam bu ee... Şeyi itibariyle Türkiye, Türkiye'de Hı. anlaşılması diğer e, İslam ülkelerine göre daha mı zor? Mesela biz mi çevirirken diğerlerine göre daha hatalı mı çeviriyoruz ya daha hatalı mı anlıyoruz? Ya bu Türkçe'den de biraz kaynaklanıyor? Yabancı bir dil, ana dili olma e, bu meseleyi yanlış anlaşılacağını göstermek. Az önce dedim. Sahip olduğunuz ana dilinizle elinizdeki herhangi bir tercümeyi alın şu temel kabul ettiğimiz şeylerde bir yanlış mümkün değildir bakalım. Bakın ilah kelimesinin geçtiği yerlerde nelere ilah denilmiş, neler ilahe denilmiş, onlara ibadet olarak takdim edenler, takdim edilen şeyler nelermiş diye baksanız bunu görürsünüz. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin, şirkle ile edilen o kavmin, Nuh'un dediği gibi, Ya kavmi abudullaha, ey kavmin, Allah'a ibadet edin, ma lekum min ilahin gayrı sizin için ondan başka ilah yoktur derken Mekke hemen Nuh Aleyhisselam'ın kavminin Allah'tan kadar ilah edildiğini görüyorsunuz. Kimlerdi bu ilah diye sormaz mısınız? Nuh Suresinde söylüyor ya okuyor, Nesri diyor, Yağus diyor. Bunları sayıyor. Bunlar kimlerdir diye baktığında salih kimseler diyor. Mekkeler Allah'tan kadar ilah edildiler denilirken Lat-u Uzza'yı menat-u ubeli ilah edilmişler. Bunlar kimlermiş? Lat-la Uzza iki salih insanmış hacılara yemek ikram eden, su ikram eden birisi. Bu Menat ise Mekke Medine yolu üzerinde Metfun, Ömmedufun ölmüş iki beri kadın. Onun kalbine uğramadan, ziyaret etmeden hacca gelip, ömleğe gelip Safa ile Mervarat'ın sahi etmenin günah olduğunu düşünüyorlar. Başka? Hocam bir yerde şeyde okumuştum da e, bu e, Laat, Uza, Menat veya bunlar e, müşke, Mekke müşkleri zamanında da ee, aynı isimde alınan putlar mı? Aynı putlar mı? Çok önemlidir. Onların da Latu Uzatı Menatogeli vardı. Aynı olması gerekmiyor. Ama aynıları vardı Mekkelilerde de. Zaten İbn Abbas'dan gelen nakiller söylüyor. Falan kabile falana, falan filan. Kendi kavimlerine ilah edinmişler. Aynı isimler mi Nuh Aleyhisselam kavimde? Isimler. İlla ismin aynı olması gerekmiyor. Diğer de diyor ki madem böyle olsun Nuh Aleyhisselam o putları... E Gemisini alması lazım ki. Adam başladı. Fandan sonra hiçbir tamam. şey kalmamıştı. Evet, Onu o futları diyor. Anlamadım. Cümlenizi düzeltin. Niye sormaktasınız? Ee, cümlenizi... O zamanki futlarla aynı ismi taşıyorlarsa, bunu Nuh Aleyhisselamın Aleyhisselam o futları gemiye alması lazımdı gibi. Onlar bunların alakalı. Aynılar da olabilir. Aynı olup olmaması için hiç önemli. Bu <Gülüyor> cips. Hocam. Abi başkan sana kadar kaydı çekti mi yoksa çek? Bu cümle içine Ankara'da da çayında da saf çay mandalı. ilgili. Onların öldükten sonra dirilmeye inandıklarını onlardan bir tarifeydi. Hiç diye. Haşle inanan bir tarife vardı galiba. Haşle yani, inanan şey inan bir tarife yani, bir grup ne bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, şey, bir küçük bir grup. Yani küçük gruplar büyük Evet. başka soru soran var mı arkadaşlar hocam kanaldan şöyle bir soru var Allah lafzını araflar el takısıyla özelleştiriyorlar mı ilahın önüne koyarak el ilah olarak ilah kelimesi mecaz anlamda kullanılan bir kelime dedi. ama marife getirildiğinde el ilah er rabbu denildiğinde Allahu azze ve celle kasdedilir. Ve izafi olarak alemlerin Rabbi, Rabbul Alemin denen gibi. Ha bundan neyi kastettiğini bilmiyorum arkadaşlar. Neyi kast biraz daha açalım. Allahu kelimesi, lafzatullah dediğimiz asıldır. De yani bütün isim ve sıfatların zinnesinde biriktiği gibisidir. <gülüyor> Evet başka soru soran var mı arkadaşlar konuyla ilgili? <gülüyor> konu dışı sormak isteyen var mı? Ben biraz daha yaşar. Ya ya nasıl terş şey şeker şeker. Şeker yesin arkadaşlar. Şeker nerede? Dolamıyor. Allah aşkına bir soru şeker. Konu dışından bir soru Sor. konu içi. Her şekil meytevim için. Sor var La ilahe de orada İslam'ın ne olmadığını değil de ne olduğunu anlatırsak yani bu topluma en azından İslam'ın ne olduğunu anlatsaydık ne, olmadı, ne olmadığını anlatmada zorlanmaz evet. dinmezdik. Evet. Şimdi bunu yani, bu kelimeyi hayatımıza geçirdiğimizde yani adama mesela sakat işte sakal İslam'da kötü bir şey değil değil gibi yani İslam'ın ne olmadığını anlatma yerine işte Sahan İslam'da vardır emirdir gibi işte delilleriyle direkt adama demek midir yani bunu böyle mi anlamak gerekir böyle anlarsan diyorum İslam'ın ne olduğunu biz anlatsaydık Az önce La İlahe İllallah'ın ne olduğunu baştan unutsaydık, bu insanlar bunu sebeffud ederken lehlerinde, aleyhlerinde neyi işlediğini bilirdi. Bunu öğretmedik, biz şimdi ne yapıyoruz? Tek bir La İlahe illallah demek geçerli değil diyoruz. Ve bunu anlatmak daha zor oluyor. Halbuki La İlahe illallah derken, ne, neyi anlayarak demen gerekir? Neyi ispat, neyi netlediyorsun? Bilmen lazım. Ee, hocam peki bu e, yaptığımız hareketlerin, fiillerin, eylemlerin, sözlerin düşüncelerin neyin kullukla alakalı olduğunu, neyin olmadığını ayrımını yapmamız gerekirken bir ilmem sahibi olmamız gerekir. Hiç kat yetme, neyin kulluk, neyin kulluk değil diye bir ayrım yok az önce dedim insandan düşünce, söz, kasıt olarak tutur eden her şey kulluksa kulluk olmayan ne kalmıştır ki bu kulluktur, bu değildir diyetsin şunu diyebilirsin hangisi Allah'a kulluk Hangisi Allah'tan gayrına kulluk? Belki bunu sorabilirsin. Peki bunu sorduğumuzda hangisinin... <gülüyor> Soruyorum hocam. Hangisi Allah'a olan kulluk? Hangisi Allah'a olmayan kulluğun Yeme, ayrımı yapmalısın? İçme bir kulluk eylemidir. Yeme içme bir kulluk eylemidir. Yemen de içmen de harama helala dikkat eder. Helalden yersen bu kulluk Allah'adır. Haramdan yersen Allah'tan gayrına. Arada bir çay çaparız. Şimdi çoğuk da... <gülüyor>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 Veyahut buna benzer Allah Azze ve Celle hakkında sahip olman gereken malumatlar. Sonra tekes bir <gülüyor> isim ve <gülüyor> Bence Mekkelilerin bile de bir şeyleri yok. Yani bizden Allah'a e, Allah', e, Allah anlamak noktasında şu anki toplumdan yani, daha iyi yani, mi anlıyorlardı? Mekkelilerden de daha aşağı bir seviyede olabilir. Hatta Muhammed İbni Abdülhab'ın verdiği bir örnekte Mekkeliler Rahat ve huzurdayken Allah'a ortak koşuyorlardı. Ama gemiye, gemiye binip denize açılıp fırtınaya yakalandıklarında ey Allah'ım senden başka bizi kurtaracak yok diye yalvarıyorlardı karaya çıktıklarında şimdi ama bizimkiler hem rahat hem de sıkıntı anında sıkıntı sıkıldığında Medet-i Abdülkadir gelen Ahmet Bedevi Ahmed diyebiliyor. Bizler hem rahatta hem sıkıntıda da ortak koşuyoruz. Mekkeliler bari sadece rahat anında ortak koşuyorlar sıkıntı da sıkıntıda yine Allah'a iltica ediyorlar. Evet. Yani hacem mi Dediğimiz de bu cehilden daha kötü durumda olabiliyoruz. <gülüyor> Yaşar Hoca'ya bir çay çekeyim. Çekeyim. Ne olsun. <gülüyor> Demikini Ali <aç. gülüyor> Hoca'nın dökali. Bu çay oturmamış gibi tüm o fışkısı beraberinde geldi. Ay ay. Çayın üzeriliyor. Fışkırıyor çay, abi. Onu çalkar oturduk. Oradan yeni çağır. geldi. Aynen. Peki e, bu kavramları anlayamadığımızdaki ana sebep cahilliğimiz mi, toplumdaki tasavvufun etkisi mi veyahut eee kafirlerin tesiri mi? Veyahut başka sizin gördüğünüz bir sebep var mı? Bu nasıl açıklayabilirsiniz? Yani. Hiçbir şey yok. Sen genelde. Başka bir toplumda olsak belki bunun nedenini kavrayabilirdik. Başkaları bize tesir etse. Müşriklerin tesirinde de kalsa. Bunların hepsine sebep cehalet. Kelimeyi i anlatırken de fa'lem ennehu la ilaha illallah. İyi bil ki Allah'tan başka ilah yok. Bilmezsen cahillik. Bilerek bu kelimeyi demen gerekir. Onu bir daha söyleyin hocam. Bu kaydı dinle. <gülüyor> Mazot neredeyse 2-3-3-5-3 e geldi. Anlamadım. Şşşşt! Şşşt! Şşşt! Nerede söyle? Siz söylediğinizi tekrar edin, daha iyi anlattın. Neyi? Neyi? Neyi? Hala ben ne alsayım geliyor bana? Haa oradan, oradan hocam. İyi bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. İyi bilin ki. Ben tabii bu kelimeyi öğreneceğim. Bilmek öğrenme anlamında. Eski Osmanlı yeniçerileri sıkıştırıyorlar kimin Müslüman olup olmadığını bilmek için. Oku Fatiha'yı diyorlar birisine. Vallahi ben Müslümanım ama Fatiha'yı bilmiyorum. Olmaz diyor. Fatiha'yı okuyacaksın diyor. Peki Fatiha'yı bilmiyorum ama diyor. Kulhvallaha hadi okusam diyor. Hadi oku diyor. Okumaya başlayın. Dinlenen bakayım doğru mu okuyor diyor. Çünkü denilse de bilmiyor. İlyas sen mi dolduruyor? Asla, niye? Et yaktı. Yok, et yakmadı. Bu et, ciğeri yakacak et değil. İşte Ama yaka. niye çay içiyorsunuz? İhtiyaç duyuyor. Neşer, hocanın yana. çayı nerede? Doğru mu çocuklar, o et doğru dürüst? Kapayın lan. Eğer o et hocam, doğru iş pisseydi var, kemikleri bile koymadılar. Hocam, hocam çay, hafı gene de iyi bir çaydır. Şey. Hani yaşar İzledim. çay. Bir daha bir tane de Bir de yarım. Leyla. Kanaldan sorusu olan varsa diyor sorcan. Kardeşlerim kanaldan sorusu olan varsa yazsınlar. İnşallah. O Hocam o zaman Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle Mekke'deki müşriklerin e, koş, koştuklar şirk aynı mıydı? Vallahi çünkü çocuklar bütün enbiyalar, nebiler tevhide davet eder. Tabii kavmi o Tevhiddeki hangi cüzde müşkilatı varsa onu gündeme getirirler. Ee, daha önceki sohbetlerde de zikrettiğim gibi e, umuman peygamberlerin daveti uluhiyet tevhidi merkezinde olmuştur. Çünkü topluluklar uluhiyet tevhidinde sorun sahibiydiler. Ama İbrahim ve Musa ve Selam gibi davet-i uluhiyet tevhidi merkezinde nebiler de vardır. Şimdi çırp Çift çırptır ama hangi bir olursa olsun illa herkeste aynı ne olması gerekmiyor hocam şu anki toplumdaki dava bütün cemaatlere gittiğiniz zaman şöyle deniyor ilk önce Allah'ı insanlar bilmiyor Allah'ı tanımıyor ve biz bunu ilk önce Allah var diye anlatmalıyız sanki bir toplum bu umumdan bütün diyardı dahil olmak üzere Allah'ın varlığından bir haber fakat dava olarak La ilahe illallah, Allah'tan başka kelime, tapılacak bir ibadet bu edilecek bir... Bu bütün olarak kullanmak yanlış. Ama bu insanların içerisinden Allah'ın varlığına inanmayanlar da var. Hepsi değil. Kimisi Allah'ın varlığına inanmıyor. Demek ki ona Allah'ın vahdaniyetine imanı anlatmak gerekir. Allah'ın varlığını kabul etmiyor ama o ilahın bizden neler istediğini düşünmüyor. Hocam şimdi cemaatler de şöyle diyor, biz peygamber efendimizin tebliği vazifesini yapıyoruz. Fuku Ekber de diyor şimdi ki... peygamberlerin, bu insanların cemaatlerinin dediği önemli değil. Bu mevcuda peygamber ne dedi, dersen ben sana onu anlatırım. Fuku Ekber şeyini diyor ki, bu tabii Ebu Hanife'nin olabilir, onun şey ne veya başka birinin olabilir? Deniyor ki hiçbir peygamber Allah vardır diyerekten gelmemiş. Allah'ın varlığını birlemede. Ona başka bir vaad kabul etmemeyi, anlatmak için geldim. nasıl dinledim bilmiyorum. Onu anlat, Bütün insanlar size. bir yaratıcının varlığını biliyorlardı. Razakı biliyorlardı, muhiy mimit özgelen ve yaşatan ne olduğunu biliyorlardı. Hiçbir kavim Allah'tan başka bir yaratıcı kabul ederek şirk koşmuş değiller. Bunu demin anlattım. Ama bugün, e, ama şimdi o dediniz ki Allah'a bilmeyene de anlatmak demin lazım. Demin anlattım, anlamadın ne buradan? Hocam burada benim anlamadığım, siz biraz önce dediğiniz Allah'ı bilmeyen hiçbir kimse yoktu gibi. Fakat Allah'a eş koşuyorlardı. Bugün de Allah'ı bilmeyene Allah'ı... E... Dedim ki umuman peygamberlerin daveti uluhiyet tevhidi merkezidir. Ama İbrahim ve Musa gibi aleyhümünselatü vesselam rububiyet tevhidi var. Az önce şuradaki arkadaşlardan birisi müşriklerin dedi. Mekkelilerden bir kısım haşre inanmazdı. Ama genel anlamda Allah'a ortak koşma şık Hı. sorunu vardı Küfür değil demek geldi. O zaman bugünkü e, e, Allah, e, <gülüyor> cemaatlerde Şunu anlama çalışırsanız etraftan aklınıza gelenin sorma zoruna gitmek, e, zorunda olmazsınız. Şu anlattıklarıma tekrar tekrar dönün. Şimdi öyle olacak ki sorularda bak bunu demiştim ad önce bunu demiştim diye gideceğim. Yok hocam ben anlatayım belki onu demezsiniz. Belki ben anlatamadığımdan kaynatılır. Öyle bir Şimdi cemaatler biz peygamberin varisleri bizim üzerimize düşen görev tebliğdir deniyor. Kimin tebliğ? Peygamber Efendimizin tebliğ vazifesini üstleniyor. Herkes, Herkes bu davayı üstlendiğini söylüyor. Yani misal Allah Allah'a anlatmadan e, bahsedeceğiz diyor. Fakat peygamber Efendimizin görevi İbrahim peygamber ve diğer bahsettiğiniz peygamber gibi değil Allah'ın varlığını birlemede peygamber Efendimiz gelmiştir. Öyle Allah midir? Allah'ın varlığını birleme tevhid değildir o imandandır. Allah'ın Allah varlığı şey ortak koşma koşmamadan. Yok yok anlamadım, anlamadım. Allah'ın varlığını kabul etme. Onu bir yani, kabul etme birleme değildir. E, Allah'a imandır. Be. İman. Evet. Allah'a Allah başka bir e, e, e, iba aracı e, veya aracı veyahut Allah'a Allah başka bir mabut arama. Bir sakinlik sakinlik kanalda için. birkaç soru girebilir miyiz hocam? soru olmuştu şimdi benim sorum domuz derisi satmak haram mı? biz Almanya'dayız eğer dükkan hatayla domuz derili çeket ha ben düzelteyim bunun Türkçesi biraz Bünyamin'e benziyor hatayla diyor domuz derisinden yapılmış bir ceket alırsak dükkan sahibi de o malı geri almıyorsa ne yapalım? Domuz devesiyle olan yapılmış haram olan bir şeyin istimali de haramdır. Kullanımı haramdır. Allah Yahudilere lanet etsin. Allah'ın haram kıldığı şeyleri hilelerle kendilerini helal etmeye çalışırlardı. Evet. Deriyi kesip yakabilirsin. Ki, tamam. Birisi de nasip mensup olayını soruyor ama san dersem şu an bu gitmez. Ee, bir arkadaşımız da şöyle soruyor Lübnan'daki Selefi Şia anlaşması adında gündem oluşturulmasını e, yorumlar mısınız? Sizin yorumunuzu almak istiyoruz. Lübnan'da Nerede Selefi e, Hızbullah Şia anlaşması olmuş ki Lübnanlı Sünnilerle bir anlaşma mevzuluğu işte. bu da mevzu dışı siyasi ha, arkadaş diyor ki deminkine Peki diyor hoca diyor Ömer'e ipek satmayı peygamber helal kılmadı mı diyor? Nerede kılmış? Nerede kılmış? Dur bir dakika. İki, Ömer erkeklere mi satmış? E ipek elbisenin erkeklere giyilmesi yasaktır. Satılması değil ki. Kadınların ipek alması için birilerinin satması gerekiyor. Evet, var, bir... Bu çok akıldane bu. Nereden, nereden arıyor? Bir şeye bakabilirsin. Ben. Şu akıldane ne? <Gülüyor> Ee, nereden diyorsun Ahmet onu? Söyle canım bakayım. Hocam arkadan bir soru geldi. Ben altın takabilir miyim dedim. Ipe, kadınların ipek giymesi caiz ki. Evet. O biraz düşünsün hocam. Ee, yine bir soru var. İnsanlardan diyor öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler ama onlar iman etmiş değillerdir. Bu ayeti biraz tefsir eder misiniz hocam? Ben Antepliyim biraz kalın kafalı olabilirim açabilir misiniz? Şimdi, bazıları Allah'a da ahiret gününe inandıklarını söylüyorlar ama bunlar inanmamışlardır diyor. Bu öncelikle şunu gösterir demek ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan inandığını söylüyor. Sonradan da bunun inanmak olduğu söylenmiyorsa demek ki bunları bozan, geçersiz kılan bir sorunu vardır. Buna. Aslında bunun izahı bu kadar basit ama anlamada zorlanabilirler. İşte benim kafam biraz kalın diyor. E kafasına... Açabilir misiniz diyor. Başka türlü ben bunu nasıl basitleştireyim? Allah'a inandığını söylüyor bir insan. Yaşar Hoca'ya bir çay çek. Ahiret güne inandığınız söylüyor. Halbuki Kur'an'a baktığınızda Allahuazzale de bizden Allah'a Allah'a ve Resulüne inandığımızı söylememizi istiyor. Evet. Çünkü diyor ki kulu <gülüyor> evet. Bizden bunu istiyor. Biz bunu söylüyoruz. Sonra bunu geçersiz gösteriyor. Demek ki bunu bozan bir şey var ceğim davul sesi senin sesini bastırıyor. Biraz bu Afrika'da tantanlar gibi sadece takır tukur vurup gidiyor. Birazdan havai fişek de başlıyor. <gülüyor> Başka sorusu olan var mı? Sen ne sormuştun o zaman? E, bir takımda güzel eserler çıkıyor. altın da çıkıyor <şirketi> <gülüyor> da. Orada altın. Altın erkeklere satabilir miyiz Hayır, Adam karısını <gülüyor> alıyor Öyle demedim nasıl Ne demek? <gülüyor> neden şu mevzudu? Ben bu sefer anlattığım dersi size soracağım. Hocam ben bu sorumlu bu burada bir soru var. Sen biraz düşün. Sen dinlen. Rabb kelimesiyle ilah kelimesinin farkı ve firavunun neden ben ilahım demesi yerine ben Rabb'in yüzünden açıklayabilir misiniz? Şimdi e, bizim geleneksel İslami eğitimimizde biz bu gibi kelimeleri ilah, rab ve sen, sanem, cipt gibi kelimeleri hep eş anlamlı kelimelermiş gibi kullanıyoruz. Her ne kadar yüzde yirmi, otuzluk bir eş anlamı varsa da bile, yani yüzde altmış, yetmiş bunun ayrı anlamı var. Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'tan gayrı ilah edindiler sözünü, tercüme ederlerken Allah'tan gayrı putlar edindiler diyor. Mekkerler Allah'tan gayrı putlar ilahlar İlahlar edinmişlerdir. Hocam buyurun. Bir buçuk şeker. Firavuna gelince neden ve ilah kelimesi kullanıldığında Firavuna asıl nispet edilen ve onunla örnekleşen Firavunun tağut olmasıdır. Tağutla biz ilahı tarif ederken ilah, Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey tağut ise Allah'a ibadetten alıkoyan her şeydir. Allah'ın ee, bu mevzuyu daha geniş anlamak istiyorsan ders kayıtları var bak. Evet, evet başka soru? anlama anladım. Hakikaten anladın mı? Aferin sen. Aferin, aferin. Evet, başka? Ali, senden bir şey soruyordu. Demek hep düşünceler konu arıcı. Dünyamız sırf anlamaya çalışmıyor yabancı düşünceleri? Babam burada selamın var mı? Babam da. Ne? Nasıl? Ne neredesin? Günümü burada. Hadi. Burada. Hani bu tarafta. Alav elini kaldır. Hoca görmek istiyor miydi hocam işte. onun yanında bir şey var yabancı olabilir ha. Bir var. var. Ali abi bu sana selamı var. Seni özlemiş. Yarın yanına geliyorum Ha. Mevzu hakkında soru soran var mı? yok mu? E, tevhid Allah'tan e, başkasına e, kulluk yapmama manasında. Peygamber Efendimizin e, kulluk Allah'ı birlemekti. E, peki e, Peygamber Efendimizin gelin vazifesi Allah'tan e, başka ilahlar edinmeyin. Allah'tan başkasına Allah'ım Allah'tan başkasına e, kulluk yapmayın. Yani Allah'a bir bilme inancı var. Fakat Peygamber Efendimizin herkes yani müşrikler Allah'a biliyorlardı. Anlattınız müşküre Allah'ı biliyorlardı. Allah'ı bilmelerine rağmen aracı oluyorlardı. Başka vesilelerle bunlara da vesile edilerek, bunlardan yardım dileyerek, bunlara aracı kılınarak onlara da mabud edinmişlerdi. Öyle değil mi? Kırmak istediğim. Dormak istediğim şu. Şimdi bugün Türkiye'de herkes sanki işte bak, Allah'a varlığını varlığını bil. Fakat Peygamber Efendimiz tenekle tevhid inancı üzerinde İnsanlara bir şey tebliğ etmek için geldi. Fakat insanlar hiç kimsenin Allah'tan bir haber gibi. Yani Allah'ın varlığından habersizmiş gibi bir çalışma içerisindeler. Yani tebliğ vazifesinde asıl ne olmalı hocam o zaman bugün? Anlatsın. Tebiden, şey az bir dinle. Az bir dinle ben hocayı bir soruyorum. Hocam bir kardeş şöyle soruyor. Allah Azze ve Celle'ye duada tevhidi nasıl sağlanır? Dua nedir? başkasına yalvarmamak lazım. Ve yalvarmada onun aracı olarak yasakladıklarını def etmektedir. Mesela Allah'tan şifayı isteme bir dua eylemi verir. Ona başka kimsenin şifa veremeyeceğini bilmek bir birleme değil. <gülüyor> Bunda esbaba tevestül yani sebeplere yapışmak yine imanın gereğidir. Allah'tan başka hiç kimsenin insana şifa veremeyeceği onun gayrındaki sebepler Allah'ın takdir ettiği tecellilerdir. Katiyetle Allah'ın ortakları olamaz. Selamun Sen Aleyküm. Dumanı geliyor. Yok hocam kuyudan geliyordur. Kardeşte soru soran varsa buyursun inşallah ee, Ali abi duygularımız samimiydi ee, yanlış anlamı başka yöne çekme samim olarak söyledik o kadar hiç hiç başka yere çekme bak Ebu Said de burada hiç sağa sola çekme biz samim san mı duygularımızı söyledik arkadaşlara da hiç öyle yazılar yazma, lütfen Allah rızası Ee, Ebu Said Ramazan'dan sonra Gariban Osman sizin orada ee, ee, Akif dün salonunu alıver bir daha da açmayın alıverin tamam alıverin arkadaşım alıverin oraya evet soru soran varsa buyursun Arkadaşlar konuyla alakalı konu dışında sorusu olan var mı? Tamam. Bir daha kesinlikten açılmayacak. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet. Gariban Osman diyor ki, hocam Almanya ne zaman geleceksiniz? Belli bir tarihiniz var mı? 10. ay 24-25-26'da. E, duydun mu gariban? Gariban Almanya'da ne işin var kardeşim? Almanya'da garip kaldın mı hocam? Evet. Başka var mı arkadaşlar? Kapatıyoruz. Hepinize güzel bir çay ikram etmek isterdim ama <gülüyor> buyurun içmek isterseniz ellerinden öpermiş hocam. Allah razı olsun. Evet. Ellerin dert görmesin diyor. Evet. Başka var mı arkadaşlar? Nasih mensukla alakalı bir hafif bir geçiş yapabilir misiniz? diyor. Haman arkadaşımız. Ana başlıklar ne gördü? Şu an mensuk ve nasip gelmez böyle. Çok hafif böyle ana başlıklar gelmez Ana başlığı nasip mensuk. Alpastır. Şimdi ben kendime yapmış olduğum ders e programı, bütün enerjimi, o enerjimi ona vermeye Hocam kelimeyi inşaatı bozan hallerde e, Abdullah hep zan altında tutuluyor. Hakikaten e, Muhammed bin Abdullah habın kelimeyi inşaatı bozan esaslarda müşkülatı var mı? Ben Müslümanım abi diye özü. Eğer Muhammed bin Abdullah bin Mushkilat'ı sorun olduğunu söyleyen varsa bundan örnek versin. Evet. İmanı bozan, kelime-i şahadeti bozan hallerde, sanki harici zihniyeti <gülüyor> katiyetle. İmanı bozan şeyle tevhidi bozan şeyler farklıdır. İmanı bozma küfrlansa sınıflarızlar. Tevhidi bozma da şirk tanımından kopmaz. Sertlik yok diyor. Fatih çok yumuşak. Onun üç esasını olduğu gibi kabul ediyor musunuz? Kelime-i şahadeti bozan esaslardı getirdikleri şey. Muhammed İbn Abdülhab'in hiçbir sorunu yoktur. Olduğunu iddia eden ispat eder. Orada ne diyor Ebu? Almanya seminarında. Ne zaman gelecek? Ya az önce tekrarladım ya. Onuncu ay 24'de, 25'i, 26'sı Berlin'de. Başka, Alihan? Alihan mı? Konu, konu, konu, konu düşündü. Tamam. Yani, evet. yani, <gülüyor> hocam artık da arayacağız. Bir topluluk, bir cemaat veya bir cemiyet, ee, kendi başına sadaka, öşür, zekat dediğimiz şeyleri toplama yetkisi var mıdır? <gülüyor> topluluk olarak yoktur. Münferit olarak var mıdır? Topluluk olmayınca münferit olarak hiç yoktur. Münferit olarak isteyen isteyeceği ne Toplama var mıdır? Şimdi herkes içine geldiği biz e, öşür topluyoruz. Ver öşürünü diyor vatandaş da veriyor. <gülüyor> veyahut sadaka, zekat, Biz zekat almaya geldik. Sadaka şey almaya geldik deniyor. Yeter. Sanki bir İslam hükümeti veya İslam devleti veyahut İslam devletinin memurları gibi. Fakat iş e, veya tekfir boyutuna veyahut başka bir İslami şerif boyuta geldiği zaman onu uygulamıyor. Bir topluluk yokmuş gibi davranıyor. Herhangi bir hizmet uygulaması için. İnsanlar aralarında yardımlaşabilirler, para toplarlar. Ama zekat diye toplama gibi bir hakları yoktur. 5-10 ah, tane Müslüman bir araya gelir, zekatlarını bir yere toplarlar, onun topluca tasarruf edilmesini isteyebilirler. Bu denilen kavram o zaman İslam'da böyle bir kavram var mıdır hocam? Tabii vardır ama o ee, tahıldadır. Yağmurla sulanan, el gücüyle sulananlara farklıdır. El gücüyle sulanırsa 20'de 1'dir. Yağmurla sulanıyorsa 10'da 1'dir. E bunu almaya almayı yetkili midir hocam? Biraz önce cevap verdiniz ya. niye soruyor? Yetkili değil mi? Hocam bir soru var şöyle, bir ara sorusu. Ee, hocam biz hicret yapmak istiyoruz. Zannedersem arkadaşın Türkçesi biraz zayıf. Türkiye'nin neresine yerleşmemizi uygun görürsünüz. Kitap sünnete amel eden bir Müslüman aile olarak zannedersem. Doğru mu yaptığım tercüme? Biz yurt dışındayız. Yurt dışından Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize nerede yaşamayı tavsiye edersiniz? Olduğun yerde İslam yaşamaya çalışıyor. Haramlar var Helallere hicret et yeter. Ee, Türkiye'yi soruyor. Türkiye'nin hangi vilayeti? Burada daha çok zorlanır. Türkiye'nin Kars'ı da aynı, Edirne'si da aynı. Tamam gelmeyin orada kalın. <gülüyor> Başka? Ee, Allah da seni sevsin Akif. Allah razı olsun. Başka sorusu olan? Habrek kılıcı bıraktın herhalde yok mu sorun? Gitmiyor mu ya? Beğen <gülüyor> <gülüyor> bir soru otursam açıkça yapmıyorsanız... E, ...şöyle, benim şey yap. şahsimi ilgilendirdiği için... ...ben sakal bırakma yüzünden, işimi terk edemesem... ...ben tevhidi bozmuş olur mu? Olmazsın. Cildini bozmuş olur. Cildimi bozsam tevhide zarar vermiş olur muyum... ...veyahut imana zarar vermiş olur muyum? Bunun neden şimdi? Sen yani imana zarar vermezsin deyince, sınav, hazır cevap İmana zarar vermezsin deyince ne yapacaksın? Yaptığın meşru mu diyeceğim? Bunu mu sormak istiyorum? İmana zarar vermez, tevhide zarar vermez desem, bunun meşruluğuna mı inanacağım? Bir ruhsatlı olup olmadığına inanıyorsun? Inan ruhsatı yoktur. Ama bunu yapmamanda imanı tevhidi bozmaz. E başka anladın mı e anladın mı bozmaz bu atma eksilme ile alakalı duruma girer o zaman tabii ha aynı Güzel mı hocam Allah Azze ve Celle dua tevhid nedir Allah Azze ve Celle'ye duada tevhidini nasıl sağlanır? du'a nedir sordular aynı zamanda aynı saat kaç saat 11 ee, olmadı geçer evet. tamam özür dilerim başka sorunuz var mı kardeşler sarı zafer tamam, tamam. var mı arkadaşlar Mustafa kardeşin, Antepli herkese selamı var. Ebu Said hocasına ayrı bir selam varmış. Başka? Yok. Kardeşler hepinize hayırlı akşamlar. Allah gecenizi mübarek etsin. Allah günahlardan teybreden, hayırda yarışanlardan eylesin. Hepinize hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar.